Şirketlerin önem seviyesi yüksek toplantılarını, alacağı kararları hassas gizlilik, çerçevesinde yapabilmeleri için özel ses yalıtımlı toplantı odaları hazırlıyoruz. Özel güvenlikli toplantı odalarında alınan karar veya yapılan anlaşmaların, o şirketin geleceği adına nedenli önemli olduğunun bilincinde olarak maksimum kalitede yalıtım, malzemeleri ve profesyonel uygulama ile toplantı salonunuzu dış dünyadan izole ediyoruz. Eğer mekanda ciddi bir ses yalıtımı yani, içeriden dışarıya, dışarıdan, içeriye giden yüksek sesler mevcut ise bu duruma göre ses yalıtımı uygulaması yapılması gerekmektedir. Sesin şiddetine göre malzeme kullanımı size maliyet olarak geri dönecektir. Teknik ekibimizle görüştükten sonra mekanın fotoğrafları veya canlı keşif ile bir çözüme ulaşılır. Size teklif ve malzemeler sunulacaktır. Onayladığınız takdirde en kısa süre içinde ses yalıtımı uygulaması başlayacaktır. Öncelikle kesmek istediğiniz ses oranı ve sesin şiddetine göre malzeme seçimi önemlidir. Eğer güçlü bir ses kesilmek isteniyorsa bariyerli ürünler tercih edilmelidir. Bu malzemelerin kalınlık ve yoğunlukları ses yalıtım performansını ve ses kesme katsayısını direkt olarak etkilemektedir. Yanmazlık özelliği olan ve sadece ses emici akustik düzenlemelerde eko, yankı, ses karmaşası kullanılan ürünlerde mevcuttur. Bu ürünleri duvar ve tavanlara uygulayabileceğiniz gibi zeminlerde kullanabileceğiniz ses izolasyonu sağlayan darbe emici seslerin yalıtımda kullanılan kauçuk levha, kauçuk tabanlı akustik halılarda mevcuttur. Ses karışıklığı, yankı gibi sorunları engellemek için akustik kumaş kaplı panel de kullanabilirsiniz. Kumaş kaplı panellerin renk ve model seçenekleri mevcut olup mekanınıza hoş bir görünüm sağlayacaktır.